Varlık ihtiyacını hangi isimden alıyorsa, hangi isimden kaynaklanıyorsa ismi, o varlığın, o varlığın Rabb'ı ve şarabı olur. İşte onun için ona tapıyor. Çünkü ihtiyacı olduğu için, hayatının devamını o sağladığı için ve de o nesneyi, o şeyi sevdiği için ona tapma hüviyetinde bulunuyor. Tapma hükmünde bulunuyor. Ve bu çaresiz olarak sürdürülüyor, devam ediliyor onunla su gözüne dünya bile görünmezken nasıl olur da o göze uyku girer nasıl olur da o göz sarhoş olur bir varlık alemin varlığının yok olduğunu idrak ettikten sonra ne oluyor gözüne dünya bile görünmüyor yani dünyadan maksat düşün alem dünya diye bir şeyin varlığını göremez oluyor dünya girmiyor gözüne Nasıl olur da olacak uyku girer? Yani gerçek varlığını idrak etmiş kimsenin gözüne uyku girmez. Demesi gece uyumaz demek değil. Tabii gece uyur. Uykudan maksat gerçek uykudan maksat bilgisizlik hükmünde hayatını sürdürmektir. Bilgisizlikten kasıt çok şey bilebilir insan kendini bilmemesi dolayısıyla dolayısıyla olan bilgisizliktir. İşte kendini bilmedikten sonra bir kişi bütün dünyanın <gülüyor> ilimlerini yutmuş olsa yine bilgisiz sayılır. Bilgi, yani ilim ilim bilmektir dedikleri, ilim kendim bilmektir dedikleri kendi gerçeğinin ne olduğunu idrak etmektir. Bilgi budur. Bunu biliyorsa bir varlık diğer ilimlerin hiçbirinden haberi olmasını isterse, diğerlerinin hepsinden, profesörlerden de o mertebe sahip, kürsü sahiplerinin hepsinin üstünde de bilme sahiptir. Doğru. Hani bir tane <gülüyor> e, büyük alimlerden bir tanesi, bir kitap yazıyor, devrinin en ileri derecesinde olan iki kitap yazıyor. Birisi tıp ilmiyle ilgili, o güne kadar hiç daha o kadar tıptan bahsedilmemiş. Birisi de gök ilmiyle, astronomi ilmiyle ilgili iki kitap yazıyor kalın muhtevalı. Bu iki kitabı bitirdikten sonra kimseye okutmadan Muhyiddin Arabi Hazretlerine gönderiyor. Üstadım diyor, Kitap şu kitapları yazdım. Evet. Bakın bakalım. Allah Allah. Hataları var mı, noksanları var mı? Piyasaya çıkarmadan evvel bir de sizin kontrolünüzden geçmesini istiyorum diyor. Hazreti alıyor kitapları, bir müsait zamanında tetkik ediyor. Baştan sona kadar tamamını her yönüyle tetkik ediyor. İçerisine bir not koyuyor. Kitaplarınız diyor, tebrik ederim, yani tebrik tebrike şayan, şaheser bir şey olmuşlar. Tıp ve ya, şey. Şimdiye kadar evet. bu düzeyde, bu yükseklikte bir kitap yoktu, diyor. Bir boşluğu da dolduracaktır, diyor. Tebrik ederim, diyor. Ancak şu kadar var ki, diyor. <gülüyor> ben isterdim ki mesainizi, yani bu çalışmanızı daha başka bir yolda sark edesiniz. Bu da çok güzel ama diyor. Diyelim ki diyor. Gökyüzü olmadığı bir yerde, yıldızların, güneşin olmadığı bir yerde, efendim, tezanın olmadığı bir yerde, bu ilim acaba neye yarar diyor. Bedenlerin olmadığı bir mahalde, tıp ne işe yarar diyor. Öyle bir ilim tahsil et ki diyor, mezarda kalmasın. Mezara kadar gelip orada kalmasın. Evet. Mezarın ötesine geçebilsin. Seninle birlikte ebedi olsun. Evet. İşte böyle gafletsiz yaşayan bir insanın gerçi zaman zaman düşürür. Beşeriye dolayısıyla ama çoğunluğu zamanının çoğunluğu gafletsiz hükmüyle yaşanırsa eğer o istifade edilmiş olur. Nasıl olur da o göz sarhoş olur? Burada sarhoşluk, beşeriyet sarhoşluğudur. Şimdi bir, beşeriyet sarhoşluğundan kurtulmak, kurtulmak için hakkani sarhoşluğa geçiş var. O makbul. o makbul. Ama buradaki bahsettiği, beşeri sarhoşluk. Yani nasıl olur da beşeri sarhoşluğa düşer? Şimdi beşeriyetiyle kişi neye yönelmişse, o sarhoştur. Yani normal düşünememektedir, ve de düşüncesi onu o yöne ihtiraslı olarak itmiştir. Nasıl sarhoş olduğu zaman birisi alır bir eline, normalde yapamadığı şeyleri yapmaya çalışır. İşte biz de beşeriyetimizin sarhoşluğu içerisinde normalde yapamayacağımız şeylere yöneliyoruz ve onları yapıyoruz. İşte nasıl olur da bu hale düşer diyor. Bizim varlığımız tamamıyla sarhoşluktan yahut uykudan ibaret. Rabların Rabb'ı olan Tanrı ile uykunun ne münasebeti var? Yani beşeri yönlerimiz bizim, varlığımız, tamamıyla sarhoşluktan veya uykudan ibaret. Yani beşeriyetimizde kaldığımız sürece, beşeri sarhoşluk ve beşeri gafletlik içerisindeyiz. Ebedi olarak, dünyada da böyle, ahirete gittiğimizde de ebedi öyle. Bir daha uykudan uyanmak mümkün değil. Ne diyor hani, ee, nas uykudadır, öldükleri zaman uyanacaklardır. Ama... Bu bizim anladığımız manada beşeri olarak öldüğümüz zaman uyanma değil. Ölmeden evvel ölümün hükmü geldiğinde ancak evet. uyanırlar diyor. Rabların Rabbi olan yani Rabbul Erbab olan Tanrı ile uykunun ne münasebeti var? Çünkü la tehuzuhu nevm. Ya, la nevm diyor ya. Onu uyku tutmaz, ve gaflet tutmaz. Tanrı ''Neden seni göze aldım, gözettim?'' dedi. Akıl bundan hayretlere düştü. ''Seni göze aldım, gözettim.'' dedi. Yani Hz. Peygamber'i e hitap çocukluğunda ''Seni gözettim, evet. seni Ama muhafaza var, ettim.'' diyor de. ya ayet kerimede. Yani oradan e, onun beşeriyetine atfen söyleniyor işte de. Ayet-i ''Hakikati Muhammed'i göze aldım, gözettim.'' demek istiyor. Çünkü Hakikat Muhammedi denen sıfat bölgesi kendi varlığının zuhuru. Allah Allah. Bunu neden göze aldım, Gözettim diyor. Çünkü benden meydana geldi ben diyor. Ben de, ben de. E bir çocuk annesi çocuğunu gözetmez mi? Onu kormaz, muhafaza etmez. Çünkü kendi Hakikati öz varlığı, zati ilahinin zihuru. Tabi. Akıl bundan hayretlere düştü. Yani beşeri akıl bundan hayretlere düştü. Sonra. Gerçek manasıyla da aklı kül da bundan hayretlere düştü. Allah Allah Allah. Beşeri aklımız zaten nasıl olsa hayrete düşer de, Allah Allah. aklı kül hükmünün hayretlere düşmesi bir başka oluştur. Sevgilinin saçlarına ait olan bahişse pek uzun. Ondan bahsetmek layık mı? Orası zaten sır yeri. Yani Cenab-ı Hakk'ın esmalarını anlatmak sunumu getirmek mümkün değil mü? diyor. Orası zaten sır yeri. Yani öyle işler işleniyor ki idrak etmek anlamak kolay kolay mümkün değil diyor. Orası zaten sır yeri diyor. Benden o büklüm büklüm saçları sorma. Delilerin zincirlerini oynatma. Yani benden büklüm büklüm saçların saçları sorma demesi Benden devam etmekte olan, zuhura çıkmakta olan bütün bu hallerin, varlıkların sırrını araştırma, sorma diyor. İdrak edersen kendini idrak et diyor. Zincirleri oynatma diyor. Yani hakikatleri açarsam alem yok olur ortada diyor. Çivileri, kazıkların çivilerini çıkartma diyor. Dün gece boyunun uzunluğunu, güzelliğini söyledim de saçları dedi ki bırak bu bahsi, unut bu sözü. Şimdi buradaki mecazi ifadeler zannediyorsunuz iki Biz varlık var, ben. ha iki varlık var birbirleriyle konuşuyorlar. <gülüyor> değil. işte. Evet. Dün gece, dün gece nedir? Dün gece bizim anladığımız manada akşam mı acaba? Fena, fillah. fena fillah. Dün gece de değil. Yani bu tecelliden evvelki fena fitilah tecellisinde. <gülüyor> yani gerçek kimliğimi idrak ettiğim vakitte ya ot boyunun uzunluğunu boyun uzunluğu demek <gülüyor> bizim 2 metrelik ya iki buçuk metrelik boyun uzunluğu değil kendi varlığının gerçek sonsuzluğunu enine ve boyuna idrak ettiğinde ve güzelliğini idrak ettiğinde boyuyla birlikte güzelliğini de idrak ediyor efendim. Saçları dedi ki, yani o güzelliğin saçları dedi ki, bırak bu bahsi, Yani fazla açma bu bahsi artık. <gülüyor> Unut bu sözü. Yani yaşadığın yaşantı senin olsun demek istiyor. Daha doğrusu o yaşantı benim olsun demek istiyor. Çünkü sen yoksun ki ortada. O saçlar düz olmaktan ziyade eğri. Ya. O saçlar yüzünden hakikati arayanın yolu kıvrımlar içine düştü. Evet, saçlar düz olsaydı direkt düz olarak gidecekti. Kıvrım kıvrım olması yolunun dolan başlığı biraz dolambaçlı olması. Bütün gönüller o saçlar yüzünden zincirlere giriftar oldu. Bütün canlar onların yüzünden ızdıraplara uğradı. saçlar, bütün gönüller o saçlar yüzünden zincirlere giriftar oldu. Yani o saçlar denilen esma Hüsna'nın zuhurları olan gönüller, birimler, o isimler yüzünden bu hallere düştüler. Hepsinde ayrı bir ismin tecellisi zuhura geldiğinden o ismin hükmünü dışarıya çıkarmak zorunluluğu onu halden hale getirdi. Kendinde bir şey olmadan o varlık hangi ismin tecellisine, zuhuruna, mazhar yeri olduysa, zuhur yeri olduysa, onun tecellisini ortaya koymak zorunda, durumunda. Dolayısıyla onu ortaya getirmesi kendine ne haller getirdi. Kendi isterdi rahat, tek bir ismin hükmü altında olsun, düz bir çizgi olsun, geliş olsun. Fakat ismin özelliği onu halden hale soktu. Zincirlere girip dar oldu demesi, yani isim onu kendi istikametinde yürüttü. O birim kendi yaşantısıyla hayatını sürdüremedi. Ama genelde baktığımız zaman iş tam tersi nedir? Biz zannederiz ki kendi varlığımızda biz kendimiz iş yapıyoruz. yaptım. ve yapıyorum. <gülüyor> devam ediyorum dediğimizde o programı yapan oradaki <gülüyor> hani e, Şehzadi Şirazi bir e, kitabında yazar. Adam bir tanesi e, bir odaya girmiş. Bir yere gitmiş misafir olmak için. Odaya girmiş. Bakmış ki orada birisi var oturuyor resim çizmekte. <gülüyor> resim çizmekte. Bakıyor ki hep hayvan resimleri var. Kurt resmi, kuş resmi, çakal resmi, fil resmi, efendim, kuş resmi işte türlü türlü değişik tipte resimler var. Hepsi de hayvan resmi. O gelen kişinin dikkatini çekiyor. Ya kardeşim diyor sen Hayvan ressamı mısın? Yani başka şeyler yapamaz mısın? Yani istisasın mı o? Hayır efendim diyor ben hepsini yaparım ama diyor. Yukarıdaki böyle çiziyor. Ben de içini boyuyorum diyor. İçini dolduruyorum. Diyor. <gülüyor> Onun için işte yukarıdaki bizi çiziyor. Şöyle şöyle biz de biz çizdik bunu diyor. Dolduruyor içerisini. Halbuki yukarıdaki de biz aşağıdaki de biz ama <gülüyor> o da işte başka yapıyor. Bütün canlar onların yüzünden ızdıraplara uğradı. Şimdi bütün insanlar ne kadar iyi hayat yaşarlarsa yaşasınlar muhakkak bir tarafından bir ızdırabı vardır. Yani parası olsun, güzelliği olsun, gençliği olsun, sıhhati olsun, her şey olsun muhakkak bir eksikliği vardır. Her şeyi tamam olanın tamam, tamam olma eksikliği vardır. Tamam olman da bir eksik. Ama nasıl o? La ra'ate fit dünya. Dünyada ise kişi rahat yok. Ama hangi manada dünyada ise? Yaşarken evet. Dünyada yaşarken manada ise o rahattır. Beden dünyasında yaşıyorsa bir kimse ona rahat yok. İşte ne kadar <gülüyor> rahat olursa olsun ona rahat yok. <gülüyor> Ama <gülüyor> bedeni aşabilmiş de gerçek hüviyetine varmışsa onu, ona da rahatsız olma yok. Allah da... Mümkün yani. değil. Rahatsız olması mümkün, mümkün değil. değil. Rahatsız edemez <gülüyor> şimdi ona hiçbir şey. Çok. Çünkü o yok ki ortada kim kimi rahatsız <gülüyor> Cennet yaşantısı. işte. cennet yaşantısı burada başlarsa orada devam ediyor. Bak bu çok mühim meseledir. Burada başlaması lazım cennet yaşantısı. Yani huzur yaşantısı. Hangi ipi çekiyorsan o, o devam eder gider. Evet. Bugünkü cennet ı irfana dahil Dolası olanlar ki diyor ya, huri gülmanı neylerle cennat irfan dedi işte ilim cenneti Bu ilim cennetinden de murat İlmin teferruatlarıyla uğraşmak değil Kendini bilme ilmi Her yandan yüz binlerce gönül O saçlara takılmış bir gönül bile o saçların halkasından kurtulamadı. Yani her varlık Esma-ül Hüsna'nın özelliğinden dışarıya çıkamadı. Ki çıkması mümkün değil. Varlığı onunla kayıt. Ortadan ayrılmış saçlarını bir dağıtsa dünyada tek bir kafir bile kalmaz. Ortadan ayrılmış saçlarını bir dağıtsa dünyada tek bir kafir bile kalmaz. Yani meseleyi, mevzu olduğu gibi ortaya koymuş olsa bir tekafir kalmaz ortada. Yani bütün saçlar enel hak dese çünkü saçların gerçeği enel hak. Yani bütün Esma-i dayandığı yer enel hak. İşte ortadan dağıtıp da bir açsa o kıvrımları da bir güzeltse pişirilmiş olur. Emlisi gençlerin saçı gibi nasıl? Neyle kapatır? Onları hiç dağıtmasa dalgalandırmasa, alemde bir tek mümin kalmaz. Demek ki mümin de lazım, kafir de lazım. İşte kafir veya mümin olmasının sebepleri bunlara dayanıyor. Onları hiç dağıtmasa, dalgalandırmasa, alemde tek bir mümin kalmaz. Hepsi bir olur. Çünkü. Mümin kafir kalmaz. Saçlarının çemberi fitne ve imtihan tuzağı olduğundan şuhlukla onun başını bedeninden ayırdı. Fakat saçı kesilmişse ne gam gece kısalırsa gündüz uzar. Yani <gülüyor> hakkın isimlerini ortadan kaldırırsa bir kişi. Şimdi hayata şöyle bakmak lazım. Evvela efal alemindeki yaşantı, sonra esme alemindeki, sonra sıfat alemindeki yaşantı. Saçlarını kesmiş demesi Esma aleminden sıfat alemine geçmiş olmak demek. Yani saçlarının kesilmesi varlığın, <gülüyor> hakkın sıfat aleminden kaynaklandığının ifadesidir. Saçlar kesilirse esma düşüne kalkar ortadan. Ama alem yine var. Demek ki alemin gerçek varlığı sıfat bölgesinden kaynaklanıyor. İşte gece bunu keser, gece kısaltır, yani gece kendi vahdetine döner, esmaları Örter. Çünkü esmalar da bir kesret alemidir. Çokluk alemidir. Her ne kadar fiil boyutundaki kesrete göre oradaki kesret başkaysa da ama yine de birçok isimlerin olması dolayısıyla yine çokluk alemidir. Kesret alemidir. İşte saçları kısaltması, kesret alemini derleyip toparlaması, kısaltması o da fena fillah hükmünde yani kendinde fani, kendinde yok olması hükmüyle gece kısaltır diyor. Gündüz kısalmaz çünkü bunlar. Çünkü gündüz onların uzama yeri. Uzama zamanı. Zuhura çıkma mahalle. İşte onun için gündüz uzar diyor. Yani gece kısalsa ne olur? Gündüz yine uzar diyor. Ama bizim anladığımız manada bu güneşin dönmesiyle olan gündüz değil. Gerçekte <gülüyor> Nur Muhammed'inin hakikat ilahiyenin doğduğu yani kendi varlığını idrak ettiği teknik alemin. O saçlarda akım kervanının yolunu, yolunu vurdu. Kendi eliyle onları vurdu, dövümledi. O saçlarla akıl kervanının yolunu vurdu. İşte e, ilahi isimlerin zuhurları o kadar çok ve o kadar geniş ki akıl kervan olarak yani akıllar burada hareket edemez evet. hale geldiler. O saçlarla yolunu kesti. Yani isimlerle yolunu kesti. Ta ki kervanı ortadan kaldırıp isimlerin kendi zuhuru kalıncaya kadar. Kendi eliyle onları vurdu, düğümledi. Zülfü bir lahse bile istirahat etmez. Ya sabahı getirir, ya akşamı eder. Nasıl yani o saçların uzunluğu yani esma alemi ya döner, başka bir ismiyle zuhur eder, kahar ismiyle zuhur eder, Allah. kahreder bütün varlıkları yani varlık hükümlerini kaldırır ortada. Hakikatte o kahar çok mükemmel bir çok huzurlu şey. seyrediyoruz. İsterse varlığı ile ortaya çıkar. çıkar. İnni diye çıkar, Allah. ene diye ortaya çıkar. Varlığı ile onları var eder. İşte öyle yapması gündüz etmesi olur, ortadan kaldırması da akşam etmesi olur. Yüzüyle saçlarından yüzlerce Gündüz yüzlerce gece meydana gelmekte. Yüzüyle saçlarından yüzlerle gündüz, yüzlerle gece meydana gelmekte. Yani her bir isimlerin zahir ve batınları olması dolayısıyla yaşantıda hepsinden gece de gelir, gündüz de gelir. O saçlar ne acayip oyunlar oynamakta. Yani esma ilahiye neler oynamakta. Çünkü alemdeki fiiller onlardan kaynaklanıyor. O güzel kokulu saçların kokusunu yaydı mı, derhal Adem'in balçığını yoğurur. Gönlümüz de o saçlara benzer. Bir an bile sakin durmaz. İşte saçlardan gelen hakikatler, yana. raiha. Adem'in toprağının balçığını yo yoğurur ve gül bahçesine çevir. Onun yüzünden her an işe yeni baştan başlamaktayız. Canımızdan ümidimizi kestik. Yüzüne iştiyak çeken iştiyak ateşiyle yanıp yakılan bir gönlü var da gönül onun için saçlarından perişan olmada, halden hale girmede. Burada yüz tanrı güzelliğinin mazharıdır. Sakaldan murat da onun ululuk tapısıdır. Yüzü güzellikte bir hat çekti de bizden başka güzel yok. Bu çizgiden dışarıda bir güzel bulunamaz dedi. Yüzü güzellikte bir hat çekti. Yani kendinden kendine bir hat çekti ki bizden başka güzel yok dedi. Yani varlıkta başka varlık yok dedi. Sakalı can aleminin yeşilliği kesildi, ondan dolayı adına ebedilik yurdu dediler. Saçının karanlığıyla gündüzü gece et. Sakalınla da abu hayat kaynağını ara. Sakalı, bıyığı nasıl abu hayat içiyorsa sen de o nişanı olmayan makama var. Hızır gibi abu hayat iç. Sakalının, bıyığının yüzünü görsen şüphe yok. Birlikten çokluğa birer birer bilir anlarsın. Yani sakalının, bıyığının yüzünü görsen, gerçek hı, hallerini, hı, hakikatini görsen, süphe yok ki birlikten çokluğa birer birer bilir anlarsın. Yani birlikten doğan çokluğu ayrı ayrı hepsini bilir anlarsın. Saçından alemin ahvalini anlar, sakalından bıyığından gizli sırları okursun. Yüzünde saçını sakalını gören gördü ama benim gönlüm yüzünü saçında sakalında gördü. Yüzü sebal mesani olmalı ki oradaki her harf manalar denizi. Yüzü sebal mesani yani yedi hakikat manasına Fatih Şerif'in Şerif ifadesi evet. yedi ayet. Burada yedi ayetten maksat sıfatı, subutiye, evet, subutiye. esas yani semih hayat, basar, ibadet, ilim, yadet, irade, ayet, kudret, yadet. kelam, semiy, basar. Tamam. Bunlar da insanda mevcut olmasıyla evet. onu teşvi ediyor. Ama aslında sebül mesani denen o yedi ilahi isim bütün diğer isimleri de meydana getirmek yani bütün ilahi isimlerin kaynağı o yedi isimden kaynaklanıyor. İşte Sebül Mesani denilen Fatiha-i Şerif'in özelliği bu. İki yedili manasına yani hem zahire hükmediyor hem batına hükmediyor. Hem kişinin varlığına hem ilahi varlığa hükmediyor yani onları belirtiyor. Oradaki her harf manalar denizi. O yüzdeki her kılın altında sır aleminden binlerce bilgi denizi gizli. Yani her kılın altında, ucunda dediği işte her kıl tanesi, saç tanesi bir ismin zuhur mahalli olduğundan onun özünde altında manalar gizli. Onun kökeni de sıfat aleminden kaynaklanıyor. Sevgilinin letafette bir su gibi olan güzel yüzündeki tüylere bak da Suya benzeyen kalbin üstündeki Tanrı arşını gör. Tanrı arşını gör. Kalbin üstündeki Tanrı arşını gör. Buradaki kalpten maksat Burada kalpten maksat bizim anladığımız manada yürek denilen yani beşeri kalp değil. Onunla hiç ilgisi yok. Esas burada kalp gönül denen e, mana ile ifade edilmek istenen yer sıfat alemi hakikati Muhammed diyor kalbin üstündeki Tanrı arşını gör işte arş ilahi arş azam dediği kalbin üstündekini gör işte sıfat aleminin genişliğini idrak et anasını o yüzden zahir olan ve bir noktaya benzeyen tek beni bütün varlığı çeviren dairenin hem merkezi. aslıdır hem merkezi. İşte hem, hem, hem merkezi, i̇şte hem, merkezi şey hem aslıdır. Hem aslı, i̇şte bu da sıfat bölgesi ee, ahadiyet, <gülüyor> ahadiyet sırf uzatı yani ahadiyet bölgesidir. Evet. İşte bu öyle bir nokta ki noktayı süveyda dedikleri noktada işte katte bir nokta vardır dediği evvel de, geçen evet. e, meseleyle de ilgili. Dolayısıyla işte bu noktaya erişebilmek lazım. Ama bu nokta derken bizim anladığımız manada küçücük bir nokta değil. Bu noktayı biraz düşünürsek alem noktası olduğunu idrak ederiz. Evet. Alemin tamamı bir nokta. Evet. İşte bu da hakikat ilahiye Yani sıfat bölgesi Muhammed diye gönül e, denilen, kalp denilen yer oriyete kabul ediyor. Gerçekten. O yüzden zahir olan ve bir noktaya benzeyen tek beni, ben yani ene, hürriyeti, hürriyeti itibariyle tekliği, tek benliği, ben dediğimiz o hem o yüzdeki ben anlıyoruz ama aslında benlik ilahi benliktir. Ahadiyet makamındaki hürriyeti. Bütün varlığı çeviren dairenin hem aslıdır hem merkezi. İki alem dairesini meydana getiren çizgi ondan hasıl oldu. Adem'in nefis ve kalp dairesi ondan meydana geldi. Yani kalb ilahi yani büyük sıfat bölgesi olan kalpten beşeriye hükmünde olan Adem'in kalbi meydana geldi. Ancak Adem'in kalbi oradan gelmekle oradan kopmuş olmadı. Ayrılmış olmadı. Orayla irtibatını hiçbir zaman kaybetmedi. Ayna ve aynı oluyor. Ama biz gafletimiz yoluyla şartlanmalarımız dolayısıyla kendimizi ayrı bir beşer, ayrı bir varlık zannetmemiz dolayısıyla oradan koptuk gibi, ayrıldık gibi zannediyoruz. Aslında ne ayrılan var, ne uzaklaşan var. Ne aşağıların aşağısına reddedilmek var. Bunlar hepsi rumuzlu ifadeler. Reddedilmekten maksat yeryüzüne yani beşeriyetine indirilmesi kişinin birimsellik fikrine indirilmesi. O idraki kaldırdıktan sonra kendinden gerçeği idrak ettikten sonra Allah Alailliğine çıkmış olur. Düsturmuş olur. Kara bir noktanın aksinden ibaret olan ve kanlarla dolu bulunan gönül o ben yüzünden harap ve perişan bir hale düştü. Yani gerçek ben bütün varlıklara sirayet ettiğinde her uç noktada yani efal aleminde de benliğini sürdürmede işte o nokta benliğini sürdürürken perişan hallere düştü. Her türlü hallere girdi. Aslında o nokta beni yüzünden gönlün hali ancak kanlara bulanmak ve o dudaktan dışarıya çıkma bir yol yok yok ki bilmem ki benim mi gönlümüzün aksi gönlümüz mü o güzel yüzdeki benim aksi işte burası şey şeyleri de burada bir hayli düşünceye dalmış tefekküre dalmış çünkü bu gerçekten çok mühim bir mesele insan kainatinde daha i̇nsan kamilde Abdülkerim Cili de bu hususta ben de şaşırdım kaldım bir meselede Vay diyor. Allah Allah. Abdülkerim Cili Hazretleri. Gibi. Bir meselede yok karar veremedin. Vay. Şu şöyle midir böyle midir diye. Neymiş o mesele işte burada. Bilmem ki benim mi gönlümüzün aksi, gönlümüz mü o güzel yüzdeki benim aksi. Yani. Alem mi ee, i̇nsan mı Allah'ın aynası, Allah mı insanın aynası? Yani Allah mı insan aynasında kendini seyrediyor evet. yoksa Allah mı insan mı Allah aynasında kendini seyrediyor? Aynası da tek varlık olsa iki hüküm çıkmaz ortaya. Ama iki hüküm çıkmaz ortaya. Bir tane de ne şekliyle ve ne yönüyle direkt de ya Allah olacak, insan olmayacak veya insan olacak, Allah olmayacak. Allah, insan. Allah Allah aynada. Şeyler bir Neyse biz bunu böylece, Allah Mevlana'dan insan eseri giymedi. Hayretname olmuş bir ilmi şeyden. Işte, yani Allah kendi kendiliğine kapıyı açtı insan dışına çıkageldi. Mevlana olarak mı çıka geldi? Mevlana olarak bütün büyük üstatlarımız olarak. Evet, baş Mevlana ismini veya herhangi bir ismi kendine perde yapmak suretiyle tamam. kendi çıktı. Tamam işte perde yaptı. İnsan işte perde yaptı çıktı. Ama insanın ayrı yani ayrı bir varlık diye insanın esvabını giymedi. Tamam yani kendi kendi ismine o perdeyi taktı. Bir zaman öyle dedik. Ha, perde, perde ismini taktı dedik ama gerçekte ne perdeyi taktı, ne ismini taktı. O isimle o isimle direkt olarak kendi geldi. Ne perdesi var, ne tertafsızı var. Ne diyor hani? Cümle maşuğu kesti. Aşık perdeyi. Yani bütün görünen mahşuptur. Mahşuptan başka bir şey yok ki. Aşık diye eğer kendini kabul ediyorsa bir kişi o hastadır diyor. O o Şimdi bunlar çok güzel de yani sözleri çok güzel de gerçekten bunları yaşayabilmek mesele işte. Ya zor düşüyor zaten. Şimdi Mevlana'da Hakk'ın varlığı zuhur etti de evet. Şems-i Tebrizi'de etmedi mi? Farklı, etmez miyim? Hmm. <gülüyor> Nasıl hmm. reklamlarda beklemlerden vardır? Hmm. Almaz hmm. <gülüyor> Peki Bunun dışında diğer varlıklarda etmez mi? Etmez mi? <gülüyor> i̇şte suçlu bu Sevgili, bütün çehresini açmış, bütün güzelliğini ortaya dökmüş. Bizim gözümüzdeki varlık, beşeriyet perdesi onu tavalar örtmüş. Gönül mü onun yüzünde, o mu gönülde? Yani... Gönül mü onun varlığında yoksa o mu gönülde? Gönüle derken yani bu kalp kalp gönüldün değil tabii. Bütün e, sıfat bölgesinde hakikati Muhammed'i de yani o mu orda? Hakikati Muhammed'i mi onda? Yani Allah mı hakikati Muhammed'i de gizli? Hakikati Muhammed'i mi Allah'ta gizli? Allah gizli olan bir şey var mı ortada? <gülüyor> Yok ama işte yani benim sual sorulursa bir cevabı Aşk. olacak. Şu müşkil iş bana örtülü kaldı vesselam. Yani Şebisleri Hazretleri burada evet, düşünceye diyor. varıyor. Yani, düşünceye varıyor. Gönül gah mahmur gözleri gibi harap ya saçları gibi ızdıraplar içinde Ya o aya benzer yüzü gibi aydın Ya siyah beni gibi karanlık Yani Sevad-ı azam Sonsuz karanlık Yani zat bölgesi hakikat ilahiye, ilahiyye Hiçbir varlığın zuhuru söz konusu olmadığı zaman Makam ya da Makam da denmez zaman da denmez ama ifade itibari bak Sonra, işte, de ki, yani i̇şte, i̇şte ikilikle ikilikle söylenir ama onu tek tek olarak anlamak lazım yani ikilikle söyleniyor çaresiz olarak fakat çaresi tek olarak dinleyebilmekte ya siyah beni gibi karanlık yani tam fena hükü, tam yokluk Çünkü ya mescit olmakta, yah kilise. Yah cehennem kesilmekte, yah cennet. Ya 7. kat gökten, daha üstün, daha yüce, Ya toprak yığınının altına düşmekte. Zahidlikten, takvadan sonra dönüp yine şarabı, mumu, güzeli aramakta. Şimdi zahidlik dediğimiz şey nedir? <gülüyor> Zühdü takva yani kötülüklerden evet. sakınmak işte perhis evet. etmek lüzumsuz evet. evet. konuşmalardan evet. kendini korumak yani bir hakkın varlığı olduğunu idrak edip hakka varmak için yol halleri yollarda yapılacak olan haller fakat bu hal öyle bir hale dönüşür ki bu takvadan sonra yine de şarabı, mumu, güzeli arar. Çünkü yapılan bütün bu takva yönüyle işler insanı son neticeye vardıramaz. Bunlar birer geçittir. Eğer bir ömür boyu bu kanaatle yani bir yerde hak var, bir yerde kul var, oraya ereceğim düşüncesiyle yapılan bu işler bir ömür boyu değil, yüz bin ömür boyu yapılsa yine neticeye varmaz. Çünkü istinat yeri eksiktir. Ama bu lazımdır. Belirli bir süre için lazımdır ve de mutlak lazımdır. Ama devamı, hayatının devamını böyle sürdürmesi neticeye vardırmaz. İşte bakar ki o hale gelir ki zühdü takvası ilerler, ilerler ki fakat kendinde bir gelişme göremez akla bildiği yani o işaret ihsan, evet. belirli evet. belirli, en sıfatlardan en bari, tamam. Tamam. belirli sıfatlardan geçer. Evet. Belirli sıfatlardan geçer ama orada kalır. Bakar ki gene bir gene bir şey var. Belenlik var, var yani. Belenlik Bu... Niye ha. uçamıyorum ben iki kanatlı olamadım Haşle yani. ha. o esami. zaman o zaman ikiliği ortadan ha. kaldırır. Yolun çok kısa olduğunu veya hiç yolda bir şey olmadığını birisi idrak ettir ona söyler. Ama o yaptığı şeylerin neticesinde buna ulaşabilir ancak. Onları yapmazsa baştan bunu da idrak edemez. Bu lütuf olmaz. Yani belirli bir sıkıntılara girecek. Yani beşeriyetini o kahve değirmeni gibi değirmenden geçirecek. Un değirmeni gibi eritecek eritecek ki ortadan kaldırılması kolaylaşsın. Şimdi bir odun tahtası kocaman iken sobaya girmez. Ama küçük küçük parçalara bölündüğünde kolayca yanar. <gülüyor> i̇şte bizim de beşeriyetimiz tamamıyla ortada duruyorken bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Ha, kolumuzu bir keseriz, elimizi bir keseriz, sobalık oluruz. Ha işte o zaman sobada yandığımızda da soba der ki bize, sen yoktun zaten arkadaşı ortada. İşte bak var olsaydın yanmazdın ha, burada. Ya. İşte o zaman ne olur? Yine şaraba, muma, güzele döner. Yani kendi gerçek varlığına döner. Onu arar. Soru <gülüyor> on Şarabın, mumun, güzelin manası ne? Meyhaneye düşmek sarhoş olmak da ne demek? İşte şarap denilen kişinin kendi varlığını idrak ettiğinde kendisine gelen ilahi tecelliler. Yani onun kendi halinin dışarısına çıkaran ilahi tecelliler. Mum aydınlatan bir şey, bir yerde de yanıp eriyen, yandıkça biten bir şey. O da kendi varlığı. Kendi varlığı olmazsa kendi kendini aydınlatamıyor ve o sürede de bitmiyor. Mumun da yanması lazım. Mum gibi eridin derler ya, erime lazım. Evet. Meyhaneye düşmek, hak sohbetleriyle bulunmak. Yani hak sohbetinden sarhoş olmak. Hak sohbetinden nasıl sarhoş olunur? Evvelce bilmiş olduğu, şartlanmış olarak kendisinde yaşamını sürdürdüğü ilminin, bilgisinin üstünde değişik bir bilgi, değişik bir ilme sahip olduğunda, o hak sohbetlerinde böyle bir ilmi duyduğunda eski bilgisinin üstünde değişiklik olur. Beyin yapısında, fikir yapısında değişiklik olur. Bu onda bir hoşluk meydana getirir. Sarhoşluk derken bizim anladığımız manada sağ sola yalpalayarak giden ateş yaşantısını sürdüren manasına değil buradaki sarhoşluk. Burada değişik manaları böyle bir misalle anlatma yoluna gidilmiş. İşte gerçek sarhoşluk serbaş manasına, hoşluk da hoşbaş manasına. Yani kendi gerçeğine, kendi gerçek varlığına erişmeye başladığı zaman, O'nun gönlündeki hoşluk ve hoşlukla ifade ediliyor. Şarap, mum ve güzel mananın ta kendisidir. O mananın her surette tecellisi var. Yani mana aleminden gelen manalar, suretlerde kendi varlığını ortaya çıkartıyor. Şarapla mum, irfan nurunun zevkidir. Kimseden gizli olmayan güzeli de gör. Şarapla mum, irfan nurunun zevkidir. Yani şarap dediğim, kendi öz varlığından kaynaklanan, senin ilahi varlığını besleyen rububiyet hükümlerinin sendeki tecellisi. Mum, bu tecelliyi idrak ettiğinde meydana gelen aydınlık. Yani kendi gerçeklerini idrak ettiğin zaman, senin beyninde oluşan aydınlık. İşte bu da İrfan nurunun zevkidir Yani Ariflik hükümlerinin Ortaya çıkmasıyla Sende meydana gelen hoşluktur Bu da ilahi nur Durumundadır Bu halde olan Bir kimse bir varlık bir mahalde Sonsuz zevkler içerisindedir Yalnız burada zevklerken Bizim anladığımız manada Beşeri arzular Zevkler değil İlahi zevkler. Kimseden gizli olmayan güzeli de gör. Güzel dediği ilahi veçi, yani Hakk'ın veci ve ilahi o kimseden gizli değil. Fakat biz işte bu benliklerimizi ben olarak kabul ettiğimizden kendimizi ben olarak kabul ettiğimizde çaresiz olarak karşımızdakini de sen olarak kabul etmek zorundayız. İşte bu senlikler benlikler gerçek güzelin cemalinin perdeleridir gerçek güzeli görmemize mani olur hani nereye baksanız hakkın yüzü oradadır değil mi oğlum feynemah nereye baksanız hakkın vechu oradadır diyor e, dolayısıyla biz bunu görebiliyorsak işte gerçek güzeli görüyoruz demektir ki gerçek güzel zaten ortada o gizli değil biz hayalimizde onu gizliyoruz. Kendimize benlik vermek suretiyle onu gizliyoruz. Dolayısıyla o gittiği için biz varız. Yani kendimizi var zannediyoruz. O gidiyor o Tabii Halbuki o gitmiyor. O yine burada. Ama biz hayalimizde onu ortadan kaldırmış oluyoruz. İşte o geldiği zaman biz gideriz. Zaten biz yoktuk ki Burada şaraptan Murat sıçra kandildir. Mumdan Murat da ışık. Onnur suresindeki ayete teşbih yapıyor. Güzelse ruhlar nurunun varıltısı. Musa'nın gönlüne o güzelden bir kıvılcım sıçradı da şarabı ateş oldu. Mumu ağaç. Hani Musa ağaçtan bir daha geldi ya inni enallah diye işte onun ağaçtan çıkan kıvılcımı onun şarabıdır. Yani onu mest eden odur. Ve de mumu da ağaçtır. Yani onun nuru ağaçtan kendine bir nur geldi ya turdağında. İşte onun muma benzetiyor. Musa Aleyhisselam'la bu hadise böyle oldu. Diğer birimlerde de daha başka türlü olur. Kendi hallerine göre demek istiyor. Can şarabıyla can mumu Esra gecenin nurudur. Güzel de Muhammed'in gördüğü o büyük deliller alametler. Miraç hadisesinden bahsediyor. Şarap da hazır, mumla, güzel de burada. Artık güzel sevmekten gafil olma. Şarap da hazır, mum da hazır. Güzel de burada. Yani şarap dedi, ilahi zevk, ilahi neşe, ilahi tecelli. Mum dedi, bir bakma senin varlığın, Yanar gider nurlanan senin varlığın Bazılarının kuyun varlığı Gerçek varlığı Güzel de burada zaten Yani hakkın cemali de burada Artık güzel sevmekten Gafil olma Yani hakkı Gerçek gönleriyle idrak edip Onunla ilgilenmekten Gafil olma Hakkın varlığından Gafil olma Seni kendinden alacak, mahvedecek şarabı bir zamancağız olsun çek. Belki varlığının elinden aman bulursun.